Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sefalar getirdiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Acımak az kaldı programa yetişemiyordun ya o hayırdır ne oldu? Efendim İngilizce kursuna gidiyordum da quizimiz vardı. Hiç bitti ben de ancak gelebildim. Neyiniz vardı neyiniz vardı? Quiz efendim quiz. Quiz. <gülüyor> ben biliyorum quizi. Bak cümle içinde kullanayım da dinle. Çamurat quizi kalsın. <gülüyor> Hiç komik değil, hiç komik değil. Biz sınav demek Karagöz'üm, sınav demek. Ha sen İngilizce kursunda sınav oldun yani. Ondan geç kaldım diyorsun. Evet Karagöz'üm, AB'ye gireceğiz yakında inşallah. O zaman çok lazım olacak İngilizce. Ama sen ve senin gibiler bu tembellikle gidersen... ...AB'ye bizi almazlar efendim. Almazlarsa almasınlar. Abiyi almazlarsa biz de ablaya gideriz. Abla mı? Ne ablası? Dedin ya birader, bizi abiye almazlar diye, ben de abiye almazlarsa, ablaya gideriz dedim. Abi değil, Karagöz'üm abi değil. AB ağabey. -a -a, a a, yoksa sen ağabeyinin ne olduğunu bilmiyor musun? Ee, biliyorum abi, ağabeyi. Ağabey şeydir ağabey, alfabemizin ilk iki harfi. Öyledir ama bu AB o AB değil. Vallahi sen bilmiyorsun abiyi. Cahil şey. Artık çocuklar biliyor abiyi. Gazetede mi okumuyorsun bir adam? Ya okuyorum. Ben ne olduğunu biliyorum. Hacımatın biliyorum. Abi şeydir. Abi Amerika Birleşik Devletleri'nin de özetlenmiş hali. Hayır, Amerikanın kısaltılmışı ABD'dir. Bu başka bir şeyin kısaltılmışı. A, A, B, D, D, D'si fazla oldu, A, B. Ha sen e, demek, Airbag'in ne demek olduğunu anlamak için... E, ...İngilizce kursuna gidiyorsun, boşu boşuna para veriyorsa kursacı var. E, ben sana Airbag'in ne demek olduğunu söylerdim. Ne demekmiş Eyirbek? Hava, nevresim takımı. Hava yastığı, o hava yastığı. Küçüklerine hava yastığı, büyüklerine de hava nevresim takımı denir. Öyle değil ya, hadi öyle olsun. Ama hiç kıvırma kara gözüm. Sen hakikaten ağabeyinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bilmeyebilirsin. Önemli olan öğrenmeye çalışmak. Ya ben biliyorum ağabeyi ve biliyorum. Bildiğimden almazlar diyorum. Hele seni hiç almazlar. Ee, öyleyse beni niye almazlar Ağabey'e? Onu söyle bakalım. Ee memur kefil olmadan girilmez. Senin memur kefilin var mı? Ne saçma birader. Memur kefille ile ne alakası var? Var efendim var. Biliyorum da söylüyorum. Atıyorsun Karagöz'üm atıyorsun ha. Atmıyorum canım. <gülüyor> Ayrıca Ağabey'e smokinsiz girilmez. Var mı senin smokinin? Yok. O zaman giremezsin abiye. Ya Yahu AB'ye girmenin şartın niye mokün olsun birader. Sen sırf laf edeyim diye saçmalıyorsun bence. Benim senden kültürlü olmamı çekemiyorsun. <gülüyor> güleyim bari. Hatta dur güleyim. <gülüyor> Yahu kokuşmuş acıvat. Sen mi benden kültürlüsün? Kültür mantarı kılıklı. Kültürlüyüm tabi. AB hakkında ufacık bir bilgin yok. ...sırf dediklerimin altında kalmamak için A, B almazlar diyorsun. <gülüyor> almazlar efendim, almazlar. AB'ye 18 yaşından büyük olmayanlar da 18 yaşından küçük olmayanlar giremez. Sonracıma AB'ye damsız girilmez. AB'ye bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyerek girilmez. AB'ye hatırı sayılır bir kişiyi koymadan girilmez. AB'ye dördüncü hakem gir demeden girilmez. AB'ye pin kodunu girmeden girilmez. AB'ye evlenmeden girilmez. Bir de AB'ye üç tane visikalık fotoğraf, bir tane nüfus yüzden örneği, bir tane fakirlik il muhaberi olmadan girilmez. Bu AB'ye yüz görümlüğü takmadan da girilmez. Acaba ne taksak Karagözüm? Şey tak, şey şey tak ha. Borç tak, senin meşhurdur borçların. Allahı Karagöz bugün rezil oldum birader, rezil oldum. AB Avrupa Birliği'nin kısaltılmışıdır. Biz de ülke olarak AB'ye girmeye çalışıyoruz. Hükümetimiz bunun için çalışıyor. Paradan 6-0 atıldı. Bir sürü yeni kanun çıkartıldı yahu. Vay be, yani illa gireceğiz Avrupa Birliği'ne Bulgaristan bile girdi efendim. Bir biz kaldık yahu. Acıbat, Avrupa Birliği'ne bizi almazlarsa... ...biz de Gençler Birliği'ne gireriz. Sen istediğin yere girersin çıkarsın Karagöz. Sen her şeye müstehaksın he? Sağ ol, sen de öylesin Hacı Vatayma. Efendim, bugünlük ben bittim. Programımız da bitti. Bu Karagöz'e dayanamıyorum artık. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolat!